kabe Muazzama'nın kumaşla örtülmesinin nedeni nedir? Kabe neden örtülüdür, neden kumaşla örtülmüştür? Kabe, cahiliye döneminde de, İslam'dan evvel de örtülüydü. İvayetlere göre, ta İbrahim Aleyhisselam zamanında bile, kırmızı bir örtüyle örtülmüş. Daha evvel denkler değişmek suretiyle başka şekilde örtülmüştür. Daha sonra Abbasi e, halifeleri döneminde e, bugünkü örtüye benzer örtülerle örtülmüş ve günümüze kadar bu güzel adet devam etmektedir. Bu tabi yapılmış olmasının hikmeti, sebebi, hedefi Kâbe'ye hürmettir. Kâbe'nin duvarını, çıplak duvarını fazla ellenmesini, kirlenmesini önlemektir. Bunda Kâbe'ye saygı esastır. Kâbe'nin duvarına, taşlarına saygı esastır. Zira Kabe tarihine baktığımız zaman bina yapılırken dahi teker teker taşlar zemzem suyu ile yıkanır, itina ile yapılır ve temizliğine özellikle dikkat edilir. Örtünün yoksa ibadet nevinden bir e, sebebini aramaya gerek yoktur. Tamamen Kabe'ye saygıya yönelik düşünmek lazımdır.